Onların dinlerine yardımcı olmuş oluyorsunuz. Onların zulmünün ayakta kalmasına destek olmuş oluyorsunuz. Allah muhafaza buyursun. Velalehim burada kısa bitiyor. Bu bizim Ben İsrail ile ilgili bahsimiz bitiyor. Allah Teala ondan sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bambaşka bir hadise indiriyor. O da nedir? Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğunun hadisesi, Kabil'le Habil'in olayı, Kabil'in Habil'i öldürmesini anlatıyor. وَتْلُوَ عَلَيْهِمْ Onlara oku, onlara bildir, haber ver. Ey Resul! نَوَ اَبْنَيِّ Adem'in iki oğlunun haberini. hakkı Doğru olarak, dikkat edin doğru olarak, e zaten Allah'ın indirdiği haber hak değil mi? E bir de niye üstelik Peygamber'e ayrıca tehdit ediyor, üstelik tembih diyor? Tembihleme ne ama? Hak ile doğru olarak ince bir sır var qurbanan, اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِينَ Ki onlar Allah'a birer kurban Adak adamışlardı. Birisinden kabul edildi, yerinden kabul edildi. Şimdi bu kurbanı anlatalım. Kardeşim bir tanesi kurbanı kabul edilmeyen dedi ki seni öldüreyim de gör dedi. Seni bir öldüreyim de gör. Allah Allah. Öldürmeyi biliyor. Bunun tefsiri uzun. Müfessirler diyorlar ki işte kargaların birbirini öldürmesini görmüş hayvanların işte şu bu ayette de gelecek de ayetteki başka şeyi biraz izah ediyor. Adem Aleyhisselam'ın çocukları olurdu. Her batında bir kız bir erkek olurdu. Her batında olan kızı diğer batında olan oğlanla, diğer batında olan kızı önceki batında olan oğlanla evlerdi. Çapraz evlendiriyor. Onun için insanların kanları, grupları çaprazdır. Bir tanesi dedi ki hocam ya işte milliyetçilikten ediyor Türk milliyetçiliğinden e, saf da birisi. İşte anlattı milliyetçilik Türk kanı falan dedi. Dedim şimdi Türklerin kaç kan grubu var? İşte belli. Kaç kan grubu var? Kaç grup kan var? Beş grup mu altı grup kan var. Dedim işin garip tarafı ya Afrika'lı zencilerin de kan grubu aynı. Adamlar simsiyah. Allah Allah. Yani onlar Türk değil ama onlar niye insan? Kan grupları niye insanlara benziyor? İlginç. Hiç düşünmemiştim hocam dedi. Düşünemezsiniz çünkü faşizm, ırkçılık insana hakkı göstermez. Dalalettir. Kalbin simsiyah olması, kararmasıdır. Siz Allah'ın nurunu göremezsiniz. Allah'ın nuru o perdelerden içeri girmez. Kapkara olduğu için. Evet, o dedi ki kardeşlerden bir tanesi, hayır ben işte Habil'le beraber, Habil'le Habil evlendirilecek olan kızı Habib'in almasını değil, bana vermeni istiyorum dedi babasına. Nasıl olur benimle doğan kızı ben alırım. Allah'ın hikmeti bilemiyoruz. Cenab-ı Hak böyle emri değilmiş. insanların çoğalması için. Böyle irade buyurmuş. Bizim nazarımızda ayıp gibi görür de Allah Azze ve Celle nazarından yani kıskanılacak bir şey yok, ayıp diye yorumlanacak bir hadise yok. Rabbim halk etmesi o diliyor. Ne karşısın onun dilemesine? Nasıl onun dilemesine engel olur da onun dilemesi hakkında söz yürütebilirsin? Bu bizim hakkımız değil. Böyle olunca aralarında dediler çekiştiler. O zaman dediler gel sen de ben de bir kurban sunalım Allah'a. Rabbimize bir hediye verelim. O hediyeyi hediyesi kabul olan o kızla evlensin kabul olmayan da evlenmesin tuttular kabil getirdi i̇şte başaklar getiriyor toplu ekim başağı getiriyor bakıyor çok güzel dayanamıyor Onu yedikten sonra başakları koyuyor Allah öbür kardeşi de koyun getiriyor işte, kesiyor veya ne yapıyorsa Allahu Teala nezdinden bir ateşini yiyor o onun koyununu yiyor Ateş yani kurban yok. Bir rivayette deniliyor ki işte dedim bir yorumda. Allah-u kurbanı çekti götürdü gökyüzüne. İşte e, ta İsmail'in karşılığında kurban kesilinceye kadar. O orada işte Allah cennet bahçelerinde yayılıyordu. Habil'in koyunu. Kabil baktı ki kurbanı kabul edilmedi. Kardeşindeki kabul edildi. Kıskandı, kızdı ve kalktı kardeşini öldürdü. Dedi ki seni bir öldüreyim de bir gör. لَاَقْتُولَنَّكْ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ Allahu مِنَ الْمُتَّق۪ينَ Bu ayet-i gerçekten çok ibretamiz bir ayet. Burada hepimiz için bu ayette dersler vardır. Namazıyla, ibadetiyle, sadakasıyla, efendim güya cihat yapıyorum diye koşturmalarıyla mağrur olan, Allah korusun bununla sevinç duyan, bununla övünen, veya bunun için kendisinde insanlar üzerinde bir hak olduğunu üstünlük veya derece olduğunu gören insanlar için hepimiz için tabii biz belki onlardan olabiliriz Allah bizi muhafaza buyursun Allah korusun çok büyük dersler vardır inna ma qale habil dedi ki sen beni öldürebilirsin ama benim kurmalım kabir dedi bilesin ki inna ma yataqbolullahum min al Allah ancak müttakilerden kabul eder. Yani müttakilerin amelini kabul eder. Bir insan müttaki ise onu küçücük hayrı dağlar kadar hayır yerine geçer. <gülüyor> Ama bir insan müttaki değil, Bir Efendim, infak ettiğini insanların başına kakan اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّا لَهُمْ Mallarını insanlara gösteriş olarak infak edenler var ya, işte ayet-i kerime Bakara'da geçen, Allah Teala onları riya için infak edenleri onların o infaklarının cehennemde onlar için bir azap olacağını, cennete bir hayır olacağını söyle söyle söylüyor. Demek ki ne dedi orada innamayetaqabbalu Allahu min ancak Allah muttakilerden kabul etti. Çünkü sen muttaki değilsin. Allah'tan korkmadın. Babana peygamber aleyhissalatu vesselam olan Adem'e itaat etmedin. karşı geldin. Sonra öldürüyor kardeşini. Lembe sapta ye iley eğer sen bana elini uzatır beni öldürmek istersen li <gülüyor> taqtuleni beni öldürmek istersen ma ana bi basitin yadayye ileyke li aktulek ben de elimi sana uzatıp elimi sana kaldırıp seni öldürücü değilim öldürmeyeceğim seni Allah Allah mutlakiye bak Seni öldürmeyeceğim اِنِّيَ خَابُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Efendim, küfür sosyolojisi, Durkheim ve Auguste Comte sosyolojisi, küfrün, dinsizliğin ve imkanın sosyolojisidir. Onlar toplumları haşa hayvanlardan üreyerek, türeyerek ve gelişerek oluştuğunu iddia ederler. Ve ilk insanın hiç konuşma bilmediğini, hayvanlar gibi böyürüp anırdığını affedersiniz, böyle bağırmalarla, böyürmelerle anlaştığını söylerler. Halbuki Rabbimiz Adem'e bütün dilleri, konuşabileceği her şeyi öğretti, isimleri öğretti ve yeryüzünde onu öyle halketti, kalketti o sıfatlar üzere kalk etti Ve insanlarla anlaşabileceği şekilde onlara dillerini öğretmeyi öğretti. İlk insanı Adem Aleyhisselam konuşuyordu. Yani o dağlara, taşlara bakmış binlerce yıl sonra dinler oluşmuş değil. Onlara göre insanlar ilk önce hayvan gibilerdi. Çünkü konuşmayı bilmiyorlardı, sonra öğrenmişler konuşmayı. Ama burada bakıyoruz, insanlar insanlığın ilk nüvesi, ilk insanlık ailesi, insanlık ailesinin çekirdeği temelindeki insanların diyaloğuna, insanların konuşmasına bakıyoruz. Kur'an bize gerçekten bunu haber veriyor. Ama o kafirler insanları aşama aşama efendimlar var aşaması, hayvanlık aşaması yok. Bilmiyorum insanlık, maymunluk aşamasından geçiriyorlar. İşte böyle küfür felsefesi dinleri ve Allah inancını yok etmek için oluşturulmuş ve Türkiye'de maalesef pozitivist akım olarak e, Auguste Compton pozitivizmi yıllarca etkisini sürmüştür. <gülüyor> Türk devleti pozitivist bir devlettir. Yani Allah'ı ahireti ve cennet ve cehennemi kabul etmeyen bir ideoloji üzerine kurulmuştur. Pozitivist, küfür sosyolojisi üzerine kurulmuş bir ideoloji ve bir rejime sisteme sahiptir. Demek ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ben seni öldürmem. Ben, hmm. inni uridu, ben öyle istiyorum ki entebu bi ismi ve ismike o <gülüyor> burada benim günahım, senin günahım diyor ama müfessirler diyorlar ki Habil'in ne günahı vardı? Habil bir günah işlemedi ama yani beni öldürme günahı ile beni öldürmeye teşebbüs etmedeki niyetin günahını üst üste Allah katında yüklenerek gelmeni istiyorum. Öldür beni. Ben seni öldürmeyeceğim. فَتَقُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ كِي o zaman cehennemin ashabından olasın. Bakın, nereden biliyor Habil cennet cehennemi? Bir babaları var, bir anneleri var, bir de kardeşleri var. Nereden biliyor? Nebi öğretmiş. Çocukları hemen yetişir yetişmez. Allah beni yarattı. Hiç bak bizden önce insan var mı? Kimse yok dünyada. Bu kainatlar böyledir, şöyledir, şöyledir. Halk etti Allah. Yıldızları, gökleri yarattı. Nehirleri, ırmakları, denizleri bizim için yarattı. Biz tekrar öleceğiz, öbür tarafa gideceğiz. Şöyle olacak, böyle olacak. Peygamber çocuklarına tüm İslami o dini vahyi eğitimi vermiş, vermiş. Habil diyor ki, sen istiyorum ki sen cehennem azalına girersin, eğer sen beni öldürmek istiyorsan. Ben cehenneme girmek değil, girmeyi değil istemiyorum, gireceksen sen gir, beni öldüreceksin, öldür ve sen gir. ''Ve zâlike cezâû zâlimîn'' İşte Allah-u buyuruyor ki, işte bu zalimlerin nedir? Oradaki cezasıdır. فَتَوَّعَتْ lehu نَفْسُهُ Nefsi ona hoş gösterdi. Kardeşini ne yapmayı? Öldürmeyi. قَتْ لَهِهِ تَقَتَلَهُ Onu gönüllü kıldı diyor nefsi. Ve kalktı kardeşini öldürdü. Bakın insanlar arasındaki kavganın, savaşın, neresi nedeni nerede? Başlangıcı Tabil ile Habil'in kavgasında. Tabil'in Habil'i öldürmesinden sonra insanlar sevmediklerini yok etmenin tek yolunun öldürmek olduğunu anladılar. Ve bugün hala insanlar Kabil'in yolundan gidenler insanları katledip yok ediyorlar. Onun için Resulullah demiştir ki insanoğulların işledikleri pitallerin hepsinin bir günah da Adem'in ilk oğlu olan, ilk oğullarından olan Kabil'in defterine hesabına yazılacaktır. Çünkü katil sünnetini katil yolunu o açtı. İlk önce insanlar içerisinde. فَقَتَلَهُ Onu öldürdü. فَاسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Onu öldürmekte ne oldu? Hüsrana uğrayanlardan oldu. Artık yeryüzünde ne annesinin, ne babasının, kardeşlerin yanında bir yüzü olmadı. Ahirette de Allah'ın rahmetinden kovuldu. Kimisi kafir olarak öldü diyorlar, kimisi kafir değil diyorlar. Müfessirler Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil hakkında فَبَعَتَ اللّٰهُ غُرَابًا Kardeşini öldürdü. Ne yapacak? Nasıl gizleyecek? İsrailiyattan çok haberler var. İşte sırtına eklemiş, bir sene gezdirmiş, koymuş torbaya. Kimisi yüz sene gezdirmiş falan. Her neyse bunlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü Resulullah kanlık orada bize sağlam, say hadisler geldiğini ben bilmiyorum. Şahsen okuduğum kadarıyla. Velhasıl bir kelam bunlar menkıbedir, hikaye türünden şeyler. Ama kardeşini öldürdü. Fakat kardeşini ne yapacak şimdi? Ortada kaldı cansız bitti öldü yaşamıyor artık o da bunun farkında taş alıp kafasına vurup öldürmüş kardeşim sonra Allahu Teala feba'sallahu guraben oraya bir karga indirdi Allah Teala geldi karga kondu Yebhatu fi'l ardi. Gönderdik yeri deşen bir karga deşmek için bir karga gönderdi yeri deşti karga deşti deşti diyorlar ki bazı müfessirler iki karga kavga etmişti birisini birisini öldürdü diğerini gömmek için yeri deşti kavga yerin dibine koydu toprağa gömdü onun üzerine kabil görünce liyriye bu kargayı özellikle kime kabile insanları nasıl defne edeceğini kardeş öldürdüğü kardeşinin cüssesini nasıl yere koyacağını. Öğretmek, göstermek için diyor Allah karga gönderdi. Allah Allah! Şu işe bak. Kargalar var o zaman. Hayvanları alemi, her şey var. yahu كَيْفَ يُوَارِي Atahi, Onun cesedini, cüsmanını, bedenini nasıl toprağın altına gömeceğini ona göstermek için Allah bir karga gönderdi. Yahu Allah'ın kargası Allah'ın kargası o mübarek hayvan karga ne suçu günahı yok. Allah'ın kargası kabile ilim öğretiyor da Hazreti Resul gibi Allah'ın bir peygamberi onun sünnetini eleştiren, saptıran insanlara bir şey öğretemiyor Ondan bir ibret almıyor bu ümmetin sapkınları. Karga karga Karga diyor ama kargada ne, ne hadiseler varmış, karga ne işler öğretmiş Kabil'e. Karga bir hayvan, o hayvanın amelinden Kabil ders alıyor, ibret alıyor, bir şey öğreniyor ama karga nerede, Rasul nerede, Rasul'den ve onun sünnetinden ibret almıyor insanlar. Bunlar göz düşünmemiz, tefekkür etmemiz gereken şeyler. Allah onun için İbni Kayıp diye buyurur ki Allah diyor, öğretilmiş köpeğin tuttuğu avı helal, besmele çekmeyen, imanı olmayan, müşrikin ve namaz kılmayanın kestiği eti harım kıldı diyor. İlmin bu kadar kadri kıymeti ve farkı var kardeşim ya. İlim öğretilmiş köpek, ilimsiz olan insandan haysiyetlidir. Esfel safiline deşmiş olan insandan haysiyetli ve üstündür. Çünkü o insanların evini, bağını, bahçesini korur, tamam mı? İnsanın koyununu korur, insana gider, hayvan, avladığı hayvanı getirir. Ama öbürü Allah'ın nimetlerine hor bakar, Allah'ın nimetlerini inkar eder, Allah'a baş kaldırır, isyan eder. O köpek sahibinin ondan da haydi haddi. Kur'an bir biz söylemiyoruz. Kur'an'daki abayeti. Kâle yâ veyletâ karga o gömme olayını gösterince kiminde de diyorlar karga geldi eşti, eşti, eşti, eşti tam şeyin boyuna göre habinin boyuna göre bir toprak eşti orayı böyle eşti karga ne kadar büyüktür onu da bilmiyoruz artık. Öyle ya belki de çok büyük bir kargaydı. Onun bedenine göre yer eşen karga kuvvetli olması lazım. Bunlar bizim şeyimiz yani tahminlerimiz ama Allah doğrusunu bilir tabi. Ah yazıklar olsun bana diyor ben ne yaptım? Kardeşimin ağaçıztı, an akonun مثل هذا الغرابي Ben kardeşimi öldürdüm diye düşünüyor ama pişman da oluyor. Yazıklar olsun bana diyor. Ben bu karga kadar bile olmadım. O kadar da mı acizim diyor. Kardeşimin cüssesini toprağa gömmek saklamak için bu karga kadar bile olamadım diyor. Öldürdü. Evet. Ama ne yapacağını Bilmiyor öldürmek aklına geldi, şeytan oradan Adem Aleyhisselam'dan intikamını ilk önce aldı. Birinci intikamını cennette onu Allah'ın ismiyle kandırmasıyla savaşını başlatmıştı şeytan insana karşı ama geldi Adem Aleyhisselam çocuklar arasında bu kıtal olayını da başlatarak insan oğlundan ilk büyük intikamını maddi hissedilir. Yani hissi intikamını Şeytan aldı. Böylece ne oldu? Nadim olanlardan, pişman olanlardan oldu. Müfessirler diyorlar ki bunun nadim olması, pişman olmuş olması onun tövbe-i nasuh manasındaki pişmanlık ve tövbesi değildi. Yani yaptığından pişman oldu. Allah'a tövbe istiğfar edip bu büyük isyanından, günahından tövbe edip bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair bir tövbe, pişmanlık değildi. Başına büyük işler açtı işte. Çünkü babası kovaladı, kardeşleri kuvaladı, yeryüzünde tek başına gitti yaşadı. Onun için allah Teala buyurur ki <gülüyor> evet, bak, <ha. gülüyor> allah Teala buyurur ki min اجد ذلك كتبنا على beni İsrail'e bunun için beni İsrail'in üzerine biz yazdık yani onlara farz kıldık neyi farz kıldık neyi emrettik yani اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فساد في الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعًا onlara dedik ki ey beni İsrail bidesiniz ki kim bir nefsin karşılığı olmadan yani birisinin öldürülmesinden sonra kısas olarak birinin de öldürülmesi olmadan öyle bir durum söz konusu olmadan kim bir nefsi yok eder, öldürür, katleder veya yeryüzünde fesat çıkarmak isterse sanki tüm insanlığı insanları öldürmüş gibidir. فَكَاَنَّمَا قَتَلَمْ نَاسَ جَمِيعًا Katlin fitnesi, fesadı bu kadar büyük. Çünkü fekeenneme nase derken sanki bütün insanları öldürmüştür. Burada sanki bütün insanları öldürmüş ibaresinde bütün insanlara katli, kitali örnek koymuştur. Yani bir şey olursa anlaşmazlık çözüm hatta, kitabullah da değil çözüm kitaldedir diye insanların aklına nefislerine bunu sokar o insanı katli ve fitali وَمَنْ اَحْيَاهَا kim de o nefsi diriltirse فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيهَا kim min nefsi öldürmez onu hayatta bırakmak için mücadele eder onu korursa öldürmekten de vazgeçerse onun ecri o kadar büyüktür ki sanki bütün insanları öldürmekten vazgeçmiş bütün insanları diriltmiş gibidir öldürülenleri diriltmiş gibidir o kadar büyük ecr sahip olur ve lekad jaat hum rusuluna bil onlara andolsun ki peygamberlerimiz rasullerimiz apaçık beyinat ayet ve hikmetler ve vahyimizle geldiler. Summa inneke kafiran minhum sonra o beni i̇srailin birçokları onların çoğu daha de velike bundan sonra bile fil ardine musrifun yer yüzünde Allah'ın topraklarında müsriflik yapıyorlardı. Yani Allah'ın nimetlerini çiğniyorlar. Allah'ın nimetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın yeryüzündeki kullarına fesat intişar etmesi için kötülük bulaşması için mücadele ederler. Bugünkü ben İsrail'in yaptığı bundan hiç farkı yoktur. Ondan sonra onlar artık bu sözü dinlemediler. Ne yaptılar? Yeryüzünde müsrifler fesat çıkarıcılar kan dökücüler olarak yeryüzüne yayındılar. Musa, Harun aleyhisselam öldü. Sonra gitti Harun aleyhisselamı, Musa aleyhisselam tih bir yere defnetti, geldi ve daha sonra Musa aleyhisselam da ölünce Beni İsrail ne oldu? Fitnelere, fesatlarla boğulmaya başladı. Evet. Demek ki katil bu kadar büyük bir günahtır. Onun için katilin cezası Kur'an-ı katildir. Yani kısastır. Bunu Allah Azze ve Celle kitabında Bakara suresinde ne yapmıştır? Bize indirmiştir 178. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kisasu fil katla. Ey iman edenler! Öldürülmelerde, öldürmelerde, katil ve kitallerde Allah ne yapmıştır? Sizin sizin üzerinize kısası, kısasa kısas, ölüme ölümü ne yapmıştır? Yazmıştır. Yani birileri sizi öldürürse sizi gidiyor, onları öldürün değil. Öldürülen insana karşılık, öldürülenin de kısas olarak öldürülmesini Allah azze ve celle emretmiştir. Niçin? Şeytanın önünün kesilmesi için. Niçin? Fitnenin, fesadın, katlin yeryüzünde herkesin özgürlüğü haline gelmemesi için, dileyenin gücü, kuvveti yetenin, Zalimin ve despotların yeryüzünde fakirleri, yoksulları, ezilmişleri, güçleri kuvvetleri olmayan mazlumları katvetmelerine imkan vermemek için, zalimin katvedenine öldürülmesini Allah emret. Nedir? <tık> El-hurru bil-hur, hür, hür, hür ile, vel-abdu bil-abd, abd-abd ab, ile, vel-unsa bil-unsa, kadın kadına karşı. Müfessirlerin bazıları demişler ki, efendim işte köle hür'ü öldürürse, köle öldürülür, hür köleyi öldürürse öldürülmez, hadis-i şerife göredir. Oraya hareketlere şey yapıyorlar, fakat Ebu Hanife rahmetullah hayır diyor, bundan maksat yani hürler de öldürse birbirini öldürürler, tamam mı? Kadınlar da birbirini öldürse öldürürler, erkekler de, hürler de, ya köleler de öldürseler, değil, öldürürler, birbirini öldürseler de öldürürler, bu sınıflar birbirini değişik şekilde olsa, Katletseler yine öldürülürler ama Ebu Hanife'ye göre kadın erkeği öldürürse katledilmez. Böyle bir rivayet var. Her neyse ama esas bizim konumuz nedir? Burada kısasın cezasını katlı olduğu ve cumhur ulemaya göre kadın da erkeği öldürürse, kadın köle öldürürse, kadın hür birisini öldürürse katledilir. Veren ufiye lehu min ahihi şey'un Müslümanlar arasında bir katil oldu. Ama bu kital esnasında kardeşlerden bir tanesi kendisinden insan öldürenlerden, öldürülenlerden bir tanesi diğer tarafı affeder, katil affedilirse feetti bil ve eda'u ihsan nedir? Ona ihsan ile eda edilmesi lazım. Yani kimler adamı öldüren insanlar öbürüne hayatını bağışlama hakkına sahiptirler. Kısası istemeyebilirler. ذَٰلِكِ تَحْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ Bu size Rabbinizden bir tahfif, hafifletme. Sizin aranızdaki kin ve kavgaları, düşmanlıkları kaldırmak için bir hafifletmedir. Ve Allah katından bir merhamet açmadır. فَمَنِيَتَ دَعْبَادَ ذَٰلِكَ فَالَهُ عَذَاذٌ اَل۪يمٌ Buna rağmen bundan sonra, bundan sonra mesela diyelim ki, katil öldürüldükten sonra bile kalkıp da birisi öbür taraftan katilin tarafından birisini öldürürse bu iktidadır, bu düşmandır, düşmanlıktır. Allah katında onun için azabun elin vardır, acı verici bir azap vardır. Acı verici bir azap vardır diyor ama Allah kafirdir demiyor. Adamlar diyorlar kardeşim madem cennete girdi e cennetten hiç çıkmaması lazım. Zaten çıkmayacak cennete girdi malum. Madem cehenneme girdi, oradan da çıkmasın diyor. Ne diye adam cehenneme girdikten sonra oradan çıksın? Hiç istemiyor oradan. O kadar adam acayip determinist ki, cehenneme girip de azap görüp de çıkacak olan müminler olduğunu inkar ediyor. Hadiste yok diyor, şey Kur'an'da yok Kur'an'da yok. Peygamber kimin peygamberi? Bu Resul kimi, neyi getirdi bu? Hangi Kur'an'ı, hangi kitabı getirdi? Allahu Ekber ya! Adamlar Rasulullah'a inkar ediyorlar kardeşim, Kur'an'a iman etmeleri beyhude, anlamsız bu mantığı, bu diyaletliği anlayalım artık. Diyor ki, öyle şey mi olur diyor, İyi sen benim gıybetimi yapıyorsun da niye ebedi cennete gidecekmişsin canım? Sen müminlerin bir sürü gıybetini yapıyorsun, imamların, müçtehitlerin gıybetini yapıyorsun, kebahirdir, büyük günahdır, büyük günah, haricileri bile işte, kafirdir. Sen de bu harici mantığa göre sen nasıl cennete gireceksen, başkasını ebedi cehenneme sokuyorsun, kendin de hep cennettesin. Kusura bakma sen de ebedi cehennemliksin mantığına göre o zaman. Yok kendisine ebedi cehennemlik yok, kabul etmiyor onu. Kendisi için cennete girmeyi kabul ediyor, affedilmeyi kabul ediyor. Yanlış bir şey bu. Sapkınlık. Onun için... Elim bir azap vardır ama o kafirdir demiyor allah Teala. Kafir olmadığını göre mutlaka cennete girecek. Çünkü ebedi cehennemde kafirler kalacak. Adam değil Kur'an'da yok. Sen ne anlıyorsun Kur'an'ı? Sen ne anlıyorsun Kur'an'ı? Anlıyorsan Kur'an'ı, kendi mantığınla anladığını söylüyorsan demin verdiğimiz bir misal vardı sizden önce, sohbetten önce. Allah'ın ipi diye Kur'an'ı kerim? Bul bana getir Allah'ın ipini kardeşim, o kadar. Hadis gerekli değil, sünnet gerekli değilse, Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'in Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanması hiç önemli değilse istediğini alıp veya istediğini almayacak kadar önemsemiyorsan bir kısmına iman, bir kısmını inkar ediyorsan sünnetin, o zaman sen bana Allah'ın ipini göster. Nedir bu ip? Nerede yapılmış? Nasıl yapılmış? Şekli nedir? Biçimi Nerede? Gökte mi? Yerde mi? Denizlerin dibinde mi? Nasıl bu ip? Allah'ın ipi. Bitti. Al al. Biz yarabbim ipini bulamadık. Şaşırdık. Yolla deriz. Öyle mi diyelim haşa Allah'a yarın ahirette? Ne diyeceksiniz? Hadi Allah'ın ipini getirin diyoruz size. Getirin bize Allah'ın ipini. Nerede bu ip? Öyle ya Kur'an'ın mealiyle amel edeceksen et. Mealciliğin de bir haysiyeti var. Yani bu mantığı felsefeye yürüyü tasan bu felsefenin de bir haysiyeti var kendisine göre. Yok da işte haysiyetse işte. O zaman itibar et kardeşim kendi düşünceler. Kendi mantığının Kur'an sallığı üzerinde yürü. Yok. O zaman Allah'ın ipi durup durun ki Kur'an-ı Kerim diyemezsin. Elinde delil yok senin. Kuran'ın Allah'ın ip olduğuna dair açık başka bir ayet yok. Kur'an Allah'ın ipdir demiyor. Nare itibaresine kardeşim, ne diye sünnete başvuruyorsun? İpin Allah'ın cemaati veya Allah'ın kitabı olduğuna dair, Allah'ın emirleri olduğuna dair niye açıklamaya getiriyorsun? Yok, Kur'an'da bu da yok. Niye kendini zorluyorsun? İşte kardeşim, sünneti dışlama sonunda Kur'an'ı inkarı ve Kur'an'a küfür getirecektir. Kim ne derse desin. Bunu sizi ölmeden göreceksiniz ve Türkiye'de bunu inkar edecekler. Velakum fil kisasi hayatun ya ulil albab alalakum Ey tefekkür eden, imanlı akıl sahipleri, kalplerinde iman olan akıl sahipleri, ulul elbab kalpleri iman dolu olan akıl ve tefekkür sahipleri demektir. Velakum fil kisasi hayatun ya ulil albab ey albab lüp sahipleri aklın tefekkürün insan olmanın fıtratın özüne sahip olanlar sizin için kıssasta hayatlardır siz yani barış içinde yaşarsınız kavgasız gürültüsüz ölümlerin katillerin cinayetlerin birbirlerini yok etmenin katliamların olmadığı bir toplumda hayat içinde yaşarsınız Oradaki hayattan maksat saadet, mutluluk, değil mi? Fitne ve fesattan uzak olmaktır. Onun adına diyor allah Teala hayat. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ola ki Allah... Herkes de çöküyor. Hazreti Ayşe Validemiz yine uzaktan. Orada? Abdullah bin Ümer başta Ebu Hureyre radıyallahu anh'u da var. Ee, herkes sünnettir. Peygamber burada çöktü, dinlendi. Öylece siz de burada çökeceksiniz dedi ve herkesi orada oturttu. Geliyor diyor ki Allah sizin hayrınızı versin. Resulullah buraya geldi, burada yoruldu. Burası müsait idi. Yani muhassa çakıl taşlı yer demektir. Yani orayı bilenler bilir. Eğer çok ince bir kumsa orada oturmak biraz daha şeydir. Onun için böyle biraz da daha böyle çakıl taşlı bir yer. İşte orada yani burası daha müsaitti. Onun için burada dinlenmeyi, burada oturmayı uygun gördü. Bunun şeyle ne alakası var? Sünnet ile ne alakası var? Aynı şey görüldü. Bosna'daki olaycılar buna benzer hadiseler olmuş, şahit olanlar anlatıyor. Demek ki yani bir şeyin bereketi sadece illa sen bir hayrı işlersen onun karşılığını 700 kat 100 kattan 700 kata kadar 10 katını veya ondan on 10 katından 700 katına kadar ahirette göreceksin diye bir şart yok. Bilirse Rabbim kullarına bu nimetini dünyada ikram eder. Onlara nusret ikram eder, savaşta sebat verir ki Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> biz çok iyi biliyoruz ki Rabbimiz işte bizim kalbimizi, ayaklarımızı sebat üstünde kıl. Sebat sabit kıl düşmanlara senin düşmanlarına karşı bizi üstün kıl diye dua ettiklerini biliyoruz. O halde bu sebat olmadığı zaman ne yapar insan? Mutlaka mağlup olur. فَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ <gülüyor> Allah'a tevekkül ediniz. Eğer şayet siz Allah'a iman ediyorsanız güvenin. O sizin vekilinizdir. Siz nusreti, muzafferiyeti istiyorsunuz? Allah bunu size verecek. Evet demek ki وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Gevşeklik etmeyiniz. Vehen'e kapılmayınız. Dünya muhabbetini göz önünde tutup, dünya hayatının lezzetini, güzelliğini gözünüzün önüne alıp, ahiretin önüne çekmeyin onu. Mahzun olmayın bir şey kaybedeceğiz diye. وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَا Siz yücesiniz, üstün gelecek olan sizsiniz. in Eğer siz mü'minseniz, mutlaka siz üstün geleceksiniz. Sonunda yani insanların bilmediği, gözünün görmediği yerden Allah'ın yardımı gelir ama biz bugün Allah'ın yardımının hiç söz konusu etmektir. Herkes dünyadaki devletlerin, insanların, orduların, teşkilatların gücü ve kuvvetleri neyse biz onu elde edersek galip geliriz diyor. Düşmanın silahıyla silahlanma. silahlanmak. Hayır kardeşim düşmanın silahıyla silahlanmayacaksın Allah'ın silahıyla silahlanacaksın. Düşmanı silahıyla silahlanma olayı bize Allah'a itaati unutturuyor. Öyle hain, öyle efendim fitneci, desise bir şekilde kullanılıyor ki, yani insanların zihinlerini ifsad eden ve insanları tembelliğe, gerçekliğe iten bir cümle ki bu. Bunun ardından ne gizli olduğunu insan bilemiyor. Onun ardındaki şeyi şeytan size yaptırıyor ama siz farkında olmuyorsunuz. Düşmanı silahıyla silahlanmak. Düşmanı silahı nedir ki? Ondan daha üstün bir silahla silahlanman gerekir. O silah nedir? Kelime-i o silah. O silah imandır. Amerika'yı Kamboçya'da hezimete uğratan neydi? Neydi Amerika'yı Kamboçya'da hezimete uğratan? Vietnam'da Amerika'yı perişan eden neydi? Allah-u Teala ne yaptı? Amerika'nın dünyanın hepsini yutmasını, fikresini, fesadına engel olmak için onu götürdü, ziyaretten bataklığın içine soktu, mahvetti. İşte duramadılar, cesaret edip bakınız, Somali'de duramadılar. Neden? Biliyorlar adamlar, yani onlar da yakinen bir şeylerin farkındalar. Galibiyetin olup olmayacağını ve onlara neler neye patlayacağını, neye mağruzacağını onlar da çok iyi biliyor. Ama Müslümanlar bugün bilmiyorlar bunu, Allah'ın kendileriyle beraber olmasını, Müslümanlar hala kavramış değiller. Allah'a tevekkül ediniz gerçekten siz mümin iseniz. Şart koşuyor bunu. Tevekkül şart. Nedir tevekkül? Sadece efendim yatıp da ya Rab dua etmek, türbeleri, kabirleri ziyaret etmek. Git istersen sabah akşam. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Haram'da yalvar Allah'a. Hiç Allah bir şey vermez. Efendim Müslümanlar toplanmışlar da yalvarıp yakarıyorlarmış Allah'a. Bosnadaki sırları kahret ya Rabbi. Allah Allah! Suudi Arabistan'daki sırtları kim edecek Siz kendiniz sırtlaşmışsanız, kendiniz dininizi terk etmiş ülkelerinizde şirk ve küfür rejimlerini, düzenlerini destekliyorsunuz. Buna rağmen gelip Allah'ın beytini tavaf ediyorsanız kalbinizdeki futlarla, şirklerle tavaf ediyorsunuz. Önce siz bir Müslüman olun? Ama o devletler demez ki siz Müslüman değilsiniz. Yok. Bunların dinden çıktıklarını bildikleri halde bu rejimler onları Müslümanmış gibi onlara vehmettirirler. Onlar da bu tatlı rüyalar içerisinde yaşa yaşa devam ederler. Hem bu devletler egemenliğini devam ettirecek, hem de bu ahmak, gafil Müslümanlar ne yapacak? Bunların sitelerini, devletlerini bu şekilde korumuş olacaklar. Demek ki siz Allah'a iman ediyorsanız, Allah'a Allah tevekkül ediniz. Niye Allah'a tevekkül edin diyor. Tevekkül nerede söz konusu oluyor? Dikkat edin. Yani bir espat var, sebepler, nedenler, vesilelere yapışıyoruz. Elde edebildiğimiz kadar vesilelerimizi elde ediyoruz, sebeplerimizi, araçlarımızı tamam mı? Temin ettikten sonra Allah'a teşekkür ediyoruz. Allah dememiş miydi? Ey İsrailoğulları, girin oraya. Allah size ardı mukaddesi verecek. Demedi mi Allah? Dedi. Allah'ın vaadı hak mı değil mi? Haktır. Niye girmediler? Çünkü nefislerine alındılar, ölümden korkuyorlar Şeytan ve Fir'aun onları öyle ölümden korkutmuştu ki. Bunların kalplerine ölüm korkusunu öyle salmıştı ki öbür tarafta o kalenin içinde korkanların kalbindeki korku neyse o kadar korku da bunların kalbinde vardı. Onun için cesaret Musa ile savaşa gidemek Ne dediler biliyor musunuz? balu dediler ki ''Ya Musa ey Musa inna biz lennedhuleha efeten'' Oraya asla girileceğiz. Direndiler affedersiniz eşek inat yapar da direnir ya ayağını diredim kellesini kesmezsen gitmez. Direndiler, gitmeyeceğiz. Girmeyeceğiz oraya. Madem onlar orada, sakın ha, aman asla mümkün değil gitmeyiz. Gitmeyeceğiz. Korkuya bak. Fezhef ente varafıkı. Sen de Rabbin git. Bir rivayette deniliyor ki yani bir teksirde Musa ile beraber Harun'u kastettiler. Bir diğerinde, sen Rabbin varsa Rabbinle savaşır. Çünkü Yahudilerde Rab anlayışı, ilah anlayışı kraldır ilah. insan gibidir. Yere iner, insan gibi olur, gezer, tozar. insanlarla güreşir, eğlenir, oynar, geri içer. <gülüyor> Onlar ilaha öyle. <gülüyor> evet. Tekatilâ innâ hâhûnâ ka'idûn Giden orada savaşın. Biz burada oturuyoruz, biz gelemeyiz. E pekele, ya Musa ile arkadaşları yenilirse ne olacak Hepiniz de doğru ayıttırmışsan, getirecekti adamlar, geride kalanların. Öyle mi değil mi? Onu hiç düşünmüyorlar. Dolayısıyla, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> sık sık فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ al الْقَاعِد۪ينَ دَرَجَةَ اَوْ اَزْرًا عَز۪ينَ bir ayetin sonunda Allah mücahitleri yerlerinde oturanlar üzerinde çok fazilet göstermiştir. Fettalullahul mucahibine bi enfusihim ve malihim ala sa'idine derece. Oturanlar üzerine derece derece onlar üstün gelirler. Dünya derecesi, ahiret derecesi. Sen gazi olacak, Allah yolunda şehit olacaksın. Öbürü ise cife gibi hayvan gibi mandrasında yatan inek gibi evinde oturacak. Allah yolunda, din yolunda cihad etmek, kavga etmek hiç umrunda olmayacak. Mısın? <gülüyor> İşte onun için evlerimizde oturduğumuz için durum böyle. Oturmayın evinizde, gezin tozun Allah'ın dinini anlatın. Evinizde oturduğunuz için yatalak olmuş Müslümanların hepsi, yatalak. Bu halde onun için Allah bize nusret vermiyor. <gülüyor> Kale Rabbi, <gülüyor> Musa aleyhisselam dedi ki Rabbim İnni la emliku illa nefsi ve ehli bu ayetin iki tefsiri var. Yani iki tercümesi meali var. Birisi Musa dedi ki ey Rabbim ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına malik değilim. Eğer biz ikimizi, ikimizin savaşmasını istiyorsan yani biz gideriz ya Rabbi. Öyle mi değil mi? Firavun'a gider. Fekule ezheve ilâ Firavun'a. Fekule lehu kavlen Gidin Gidiniz ikiniz Firavun'a. Sayın yumuşak konuşurlar. Gidin Firavun'a söyleyin. Bugün bizimki de Firavun'la yumuşak konuşuyor ama Firavun'u incitmem diyor. Tamam Firavun'a yumuşak konuşmak başka, Firavun'a laf söyletmem başka. Laf söyleyenin ağzını kırarım diyor, yumruğumla diyor. Müslümanların bir adamı. Firavun'a laf söyletmem diyor. E firavun oraya gitti, yani Musa Firavun yanına gitti, geldi geldi, beni İsrail yanında biriniz Firavun'u eleştirirsenize ağzınızın üstüne bir tane indirirsem kırarım dedi mi? ''Sakın ha beni İsrail bak Firavun'u incitmeyeceğim ha ben incitmek istemiyorum.'' dedi mi? Firavun'un ülkesini harap etti Allahu Teala. Musa'nın mucizeleriyle harap oldu adamın ülkesi. Ne incitmekten bahsediyorsun? İncitmemekten ediyorsun sen. Sen hainlere, kafirlere hasim mi oluyorsun? Yani destek ve arka mı çıkıyorsun? ''Ve lil hainine hasime'' ''Hain olanları Allah'ın dinine, kitabına ve Rasulünün sünnetine, müminlerin dinine'' ''Müminlerin ahlakına, müminlerin ahlak ve edeplerine hıyanette bulunanlara arka çıkma'' diyor. ''Velâ tucahidil anillezine yehtanûne enfusuhum, ''Nefislerine hıyanette bulunmuş olanlar, nifak ve küfre girmiş olanlar hakkında sakın cidal etme, onları koruyucu cidalde, mücadelede bulunma, onları savunma.'' Adam kalkıyor savunuyor, bunu din adına, İslam adına yapıyor. Buradan bel'am ta'ud. Kur'an böyle söylüyor, vallahi Kur'an eğer doğruysa inanmak zorundayız. Tetabuk ediyor yani, bugünkü hadiselerle, Cereyan eden olayların birçoğuyla Kur'an'daki ayetlerin biz bakıyoruz ki ha konusu meselesi aynı. Kur'an'daki hüküm bu olaylara aynen intibak ediyor. Buraya girmeden önce yani dersi bu bölümde tekrar bir geri almak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç hadiseler var. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde kapılardan söz edilir. Muhtelif yerlerde Kapılardan söz edilir. Bu kapılar nedir acaba? Mesela Musa Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam oğullarına Mısır'a girmelerini istediği zaman dedi ki, Ya Buneyye ve kâle Ya Buneyye, Ey çocuklarım! la tedhulû min bâbin vâhidin. Bir tek kapıdan girmeyiniz. Geçen anlattık ya, çok delikanlı babayit kimselermiş. Yakışıklı ve bir güne benzeyen heyvetli insanlar. Yusuf'u görüp de Yusuf'un başına fitne çıkarmak isteyen Mısırlar bunun başına fitne çıkarmaz mı? Çıkarabilirler. Ne, ne yapın dedi? وَدْخُلُوا min اَبْوَابِنْ مُتَفَرِّقَ Başka başka ayrı ayrı kapılardan giriniz. Şimdi burada biz mesela Musa böyle söylemiş diyoruz. Yakup aleyhisselam çocuklarına böyle söylemiş. Hiçbir şey anlamıyoruz buradan yani. Tam bu kadar söylemiş. Bitti mi bu? Mesele bu kadar değil. Kur'an-ı Kerim'in hikmetleri, Kur'an-ı Kerim'in ibareleri, delaletleri, mefhumları vardır. Bunları nasıl kavrayacağız? La emre emrediyor peygamber. Allah emretmiyor. Dedim ki, Allah dedi ki, ey benim oğullarım bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin dedi mi? Yok, Allah demedi bunu. Kim söylüyor? Kim? Kim? Bir nevi bir peygamber. peygamber. Demek ki peygamber emretme, leh etme hakkına sahip. İşte delil, nice deliller var kuran Kerim'de. Ben buradan da o delillerden bir tanesini <gülüyor> bulduğumu söyleyeyim. La تَدْخُلُ min بَابٍ وَاحِدٍ Girmeyiniz, giriniz. Nereden gireceksin? وَدْخُلُ min اَبْوَابٍ mutafarrika Başka başka kapılardan girin. Demek peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki efendim peygamber nasıl bir şey haram edermiş ya? Aynı şeyi o ölen adam da söyledi işte. Bangır bangır bağırıyordu. Peygamber Allah'ın haram etmediğini haram edemez. İki türlü haram etme vardır kardeşim. Bir, tahrimu'l-teşri'i ve tahrimu'l-men'a. Tahrimu'l-teşri'i, tahrimu'l-men'a. Birinci tahrim Allah'ın hakkıdır. Rasulün hakkıdır. Tamam mı? Tahrimu'l-men'a yemin ederek, ahitleşerek veya nezirde bulunarak bir şeyi kendine haram etmendir. Yani muakkatan yememeyi ahd ederek yememe uğrunda yemin etme olayıdır. Bu teşriyeyi haram kılma değildir. Teşriyeyi haram kılmayı ancak Allah ve onun rasul yapabilir. <gülüyor> tamam mı? Yani Resulüne izin verdiği yerde Resul yapabilir. Yoksa Allah varken Resulü durduğu yerden de kalkıp da Allah'ın helalı kıldığını haram edemez. Yani su içmek helalken, efendim, inek eti kesip yemek hala helal iken Resul kalkıp da inek haramdır diyemez. Allah bir şey kitabında bildirmediyse resul helal ve haram olduğunu ne yapabilir? Bize Allah'ın ECS'si güvendiği emin insan olarak ne yapabilir? Kitabının emini, vahyin emini olarak bize onu bildirebilir. Demek ki bayrağı ayırdık kapılardan gibi ve me ugni ankum minallahi min şeyin el hükm illa lillah aleyhi Tevekkül burada da geliyor. Aleyhi tu ve aleyhi fe tevekkeli. Bu diye مِنَ مِنْ Eğer Allah'tan bir şey olacaksa da ben burada size bir yarad fayda sağlayamam. Yani ben bunu size söyledim, kalbime gelen bir duygu, bir his, ben bunu size söyledim ama Allah'tan size gelecek olan bir şeyde ben bununla mümkün değil engelleyici olamam. Ama Allah bir şey dilerse o ayrı mesele. Hüküm ancak Allah'ındır. Sonun, bu işin sonunu nasıl... <gülüyor> <gülüyor> Aleyhite vekkaltu Ben ona kebek ettim. Demek o kadar yakinen kalbine geliyor ki bir şey olacak. Hissediyor Yakub aleyhisselam. Yakub aleyhisselamın bu yönden harika tavırları, harika ahvalleri var. Ve عليه فليتوكل المؤمنون متوكيلون. O zaman hemen ona متوكيل olanlar da tevekkül etsinler. Ben tevekkül ettim. Siz de tevekkül ediniz. Burada Allah ikramdan nimete, bulunuyor, yusufun kardeşleri salih amele dönüşüyor, yavaş yavaş. Babalarının sözünü dinliyorlar, babaları tevekkül edildi tevekkül ediyorlar. Ayrı ayrı kapılardan giriyor, ayrı ayrı kapılardan giriyorlar. Bakın babalarına itaat başladı. Ne olacak? Allah sonunda hepsine bütün Mısır'ı verecek nimetini. Kardeşleri Mısır'ın sultanı, abileri, küçük kardeşleri, kendileri Mısır'ın en saygın insanları, tüm halkın gıptayla, iftiharla baktığı Yusuf'un anne baba kardeşleri. Yani böyle bir nimeti, böyle bir saltanatı Allah birisine verir de insan dünya saadeti, mutluluğu hissetmez mi? وَلَمَّا دَخَلُوا min haythu أَمَرَهُمْ abuhum. Babaların emrettiği yerden ve emrettiği gibi onlar şehire girince merkane yugni anhum min Allahimin şey yaptılar ama Allah'tan yine bir şey gelecek olsa bile bu onlara Allah'tan gelen bir şeye mani olmazdı. Niye mani olmazdı? Dedi ki ey oğullarım siz Yusuf'u götürürseniz korkarım ki yolda kurt onu yer. Allah Allah, ya nereden aklına geliyor Yakub Aleyhisselam'ın, vahiy gelmiyor bir şey yok. Korkarım ki kurt onu yer. فَتَهْذَبُ بِهِ فَيَأْكُلْهُ ذِئْهُمْ وَاَمْتِمَ عَنْهُ غَافِلُ Ve onunla gafil olursunuz da korkarım kurt onu yer. Allah Allah, sansar yer demiyor, Aslan yer demiyor, maymun yer demiyor, yılan ısırır demiyor, kurt onu yer diyor. Bunlar da hemen şeytan geliyor, onlara vesvese veriyor. Diyorlar ki Yusuf'u atalım kuyuya, işte bir koyun da keselim, kanını, gömleğini bulayalım, türelim babamıza diyelim ki baba Yusuf'u kurt yedi. Hemen gelip aynısını yapıyorlar. Baba diyor ki kurt Yusuf'u yedi. çocuklar geliyor diyor ki baba kurt Yusuf'u yedi. Buradaki hikmete bakın. Çok yani latif şeyler var burada. Ondan sonra diyor ki, onlara bir fayda vermedi ve innehu lezu ilmin sonra Allah resulü yani Yakup Aleyhisselam hakkında söylediklerinin ilim olduğunu zan olmadığını onun kalbine Allah'tan verilen bilgiler olduğunu Kur'an tasdik ediyor. Ve innehu lezu ilmin lima allamnahu ve lakin ekseren nas elalem. Bu kendisine verdiğimizden dolayı bir ilim sahibidir. Kendisine öğrettiğimizden dolayı iki şey var burada. Eğer ben tahkik edemedim bir ara hatırlatırsanız bana sorun. Fırsat olmadı. Ve innehu l'azu ve innehu te'kittir. Lam da arkasından gelirse inneden sonra lam gelirse te'kittir. Lamdan sonra da şeddeli nun gelirse o da şiddetli tekit ve yemindir. Burada şüphesiz ki o mutlaka levzu ilmin, ilim sahibidir. Lima, eğer buradaki le, limadaki le, min içinse, kitaptan gelen bir kitaptan öğrettiğimizden ilim sahibidir. Yani o kitap da olabilir, o vahiy de olabilir. Eğer lima için, li anlamında bir edat ise, o zaman kendisine, kendisine öğrettiğimiz olan şeyden, şey için ilim sahibidir. Yani o Kur'an gibi kendisine bir kitap veya vahiy gelmişti, o vahiyden ötürü o peygamber çok ilim sahibiydi. İki anlamı çıkar. Yani oradaki lima, ni'eclihi li ise, kendisine gönderdiğimiz vahiy daha önce olan bir kitap varsa, o kitaptan o peygamber çok ilim sahibiydi. Ama mimma şeklinde olursa, kendisine öğrettiğimizden ki burada mimma anlamı daha kuvvetli olma ihtimali var mimme hallemnehu ona öğretmiş olduğumuzdan o çok ilim sahiptir demek Allah nebisine öğretiyor Sübhanallah bir kitap indirdiğini söylemiyor o zaman demek ki Allah Resulüne hem Kur'an kitap gibi Tevrat gibi kitap indirir öğretir hem de onun dışında ne yapabilir nebisine Resulüne vahiy indirir rüyayla her şeyi öğretir Niye ile öğretir? Mesela peygamberlerin riyası vahidir. Dedi ki: Ya Bunayya inni ara fil manami anni ke. İbrahim kime söyledi? Oğluna İsmail'e. Ey oğlum, ben rüyada seni kesiyor, zebh ediyor görüyorum. Ya abetif'al ma tumar. "Sen bulacaksın inşallah mümin sabirîn." Ey babacığım, emrolunduğunu yap. Allah Allah. Minnacık çocuk, babasına vahiy olunduğunu biliyor. Baba diye olunduğunu yap. Allah Allah. Çocuk, babasına, babasının rüyasına Allah'tan gelen emir olduğunu biliyor. Bugün allamelik taslayan, Müslüman olduğunu söyleyenler peygamberin rüyası vahiy değil diyor. İsmail'e bak. İsmail diyor ki baba, efhal bima tukmar, efhal ma tukmar Yap emr yap. Sen beni sabredenlerden göreceksin. Onunla diyor ki, ya İbrahimu Kutsad, daktar rüya. Ey İbrahim, sen rüyayı tasdik ettin. Ne demek rüyayı tasdik? Rüya vahidin peygamber tasdik etti. Gitti oğlunu kesecekti. Tamam, sen haklı hikmeti yakaladın. Sen bunun vahiy olduğunu bildin. Sen doğruladın benden gelen emri. Ondan sonra mükafatını veriyor allah Teala. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Neyi bilmezler? Yakup Aleyhisselam'a verilen, o şekilde öğretilen bir ilmin olduğunu bilmezler. <gülüyor> Bakara Suresi 58-59'da yine kapı sözü geçiyor. وَاِذْ قُلْنَا دْخُلُوا هَذْهِ الْقَرْيَةَ Onlara bu köye giriniz, bu şehire giriniz dediğimizde ve onlara şöyle de demiştik aynı zamanda فَكُولُوا minha حَيْفُ شِئْتُونَ Oradan dilediğiniz şeyi yeyiniz. Ragadan Yani helal nimet, hoş nimet olarak yeyiniz. وَاِذْ قُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا Kapıdan secde etmiş olarak giriniz. Ama buradaki secde, yani gönüllerinizi Allah'a açarak İmanla, tevekkülle, huşû ile giriniz. Onun için Succeden deniliyor. وَقُولُ حِتَّةُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِدِينَ Oradaki hitta bizi bağışla Ya Rabbi anlamındadır. Rabbinizden aynı tövbe istifade ederek hem bağışlanma diyerek o şehire giriniz. Çünkü biz muhsimlere nimetlerimizden ziyade bol bol vereceğiz. Sebedle الذين ظالمو قولا غير الذي قيل لهم dediler ya. Ya Musa <gülüyor> dediler ey Musa inna lan nedkhulaha girmeyiz oraya. Git sen gir oraya. İşte Bakara suresinde de 59'da bunun bir açıklaması var. <gülüyor> Allah'ın onlara vermiş olduğu sözün sözü başka şeye kalbedip değiştirdiler. Yine yani, hiddatın demediler, başka şey dediler. İstihbar etmediler. Peygamberi e itaat etmediler. Onlara tavsiye ettiğinde. Tenzelle halellezîne zalemû Biz o sözü değiştirenleri, o ahdı değiştirenleri ve değiştirecek zulmedenler üzerine ricz indirdik, lanetimizi indirdik. Minis sema gökten lanetimizi indirdik ima kanu işlemelerinden istedikleri fısıklardan dolayı küfürden dolayı isyandan dolayı biz onların üstüne lanetimizi indirdik. Mesela yine Misa <gülüyor> suresi 154. ayet-i kerimede ve izrafana fa'ukehumu tura bi Onların onlardan aldığın misakla Tur'u onların üzerine yücettiğimiz, yükselttiğimiz zaman, kaldırdığımız zaman وَقُلْنَا لَهُمْ مُدْخُولُ الْبَابَ سُجَّدًا Kapıdan secde ederek giriniz. Secde halinde giriniz ama burada yani mütezellil giriniz anlamındadır. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْضُوا فِي السَّبْتِ Onlara da dedik ki, pazar, cumartesi günü Allah'ın size helal kılmadığı şeyleri işlemeyiniz, haddinizi o günler açmayınız. وَأَخَذْنَا <gülüyor> مِنْهَمْ minhum مِثَةً غَلِيظًا Onlardan ağır bir ahit yemin ve söz almıştık. Tabi onlar ne yaptılar? <gülüyor> Allah'a itaat etmediler, isyan ettiler. Hakeza yine Arap suresinde <gülüyor> 160, 61, 62. i kelimeler var. Burada Allah Azze ve Celle onlara nasıl nimetler verdiğini, Musa Aleyhisselam'ın işte sudan nasıl Hacer'den, taştan sular çıkardığını, onları isne aşara nakiyip 12 bölüğe böldüğünü ve 12 sorumlu, 12 vekil tayin ettiğini onlar üzerine allah Teala Araf 160'ta izah ediyor. Orada biz diyor ve onlara denildi ki uskunu hazil qaryete ve kul minha haytu şehtum, ve kul hittatun ve dekulü babes nağfir lekum hati'atikum zidul muhsinin bu da Bakara'daki bir ayetin biraz daha genişletilmiş bir benzeri şu köye, şu şehire girin artık fez Musa aleyhisselam girin dedik diyor, yiyin, içiniz orada yine Allah'a girin diyor ama yine inat, yine peygambere isyanlar evet <gülüyor> demek ki Musa ne dedi Ya Rabbi inni la emliku nefsi illa nefsî ve ahi ya Rabbi ben nefsinden ve kardeşim Harun'dan başka kimseye malik değilim. Bir diğer rivayette yani tefsirde de ne demiş? Ben ve kardeşim kendi nefsimizden başka bir şeye malik değiliz. Bizim bu artık beni isra yapabileceğimiz bir şey yok ya Rabbi. Sen bilirsin. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Orada demin بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ geçti ya. İşte o يَفْسُقُونَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ رَبِّمْ bizimle لَا fasık olan kavmin arasına gir. Fasıklar kavmi, fasıklar topluluğunu arasına. Bizim dediği kimdi? Kendisi Harun aleyhisselam ve 12 esbat yani 12 nakib ve onlara tabi olan müminler. قَالَ <gülüyor> فَاِنَّهَا Allah dedi ki bu isyanlarından sonra, bakın Allah nasıl insanları nimetlerinden mahrum ediyor. Nasıl nimetlerini insanların elinden alıyor? Kale Allah dedi, Fe inneha o köy, o şehir eriha, Muharramatun aleyhim, Ard-ı Mukaddes'e giremeyeceklerdir. Haram onlara kaç yıl? Erba'ine seneten, Kırk yıl, O Beyt-i Makdis'e, Mukaddes topraklara giremeyeceklerdir. Allah onlara haram kıldı. Ne olacak başlarına gelene bakın. Yeti'hune fil ardi, 40 yıl, 40 yıl, onlar tih çölünde bir rivayette Yetihun başları dönerek topraklarda o çöl topraklarında Sina, Medyen toprakları, Ürdün topraklarında, efendim Sina yarım e, adası, yarımadası, yarım adası e, körfezi, bu aralarda. Bu çöllerde onlar 40 yıl ne gündüzleri belli, ne geceleri belli, ne yedikleri, ne içtiklerini, konakladıkları yer belli olmayacak şekilde Allah onları sanki akılları başlarından gitmiş fırtınaya tutulmuş olan insanlar gibi 40 yıl çölde onları imtihan etti. 40 yıl onlar yolunu bulamadılar. Yani Eriha'ya veya Gazze'ye, Kudüs'e gitmenin yolunu bulamadılar. Her ne kadar o tarafa gitmek istiyorlarsa ya uykuları geliyordu uyuyorlardı ya bir fırtına çıkıyordu ya hava kararıyordu oraya gidiyoruz diye başka tarafa gidiyorlardı tamam mı yol alıyorlardı ama bir türlü Allah onları ne yapmadı mukaddes topraklara sokmadı. Sonra <gülüyor> sakın ha sakın fasık olan kavimlerin Yaptıklarından dolayı onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Biz şimdi ağrıyoruz siz diyoruz ah memleketimiz perişan oluyor, ah ülkemiz öyle oluyor insanlarımız böyle eziliyor, devlet böyle semürüyor. İnsanlar fazla konuşsa ne diye üzülüyorsunuz? Kur'an'a niye aykırı Müslüman oluyorsun? He? Peygamberlere uymayanlara niye benziyorsunuz? Sen Allah'ın dininden, Allah'ın mesajından, risaletinden insanlara bir şeyler götürmen gerekirken, sen ülkenin ekonomisinden, insanların ezilmişliğinden, kahrolmuşluğundan bahsediyorsun. Neden sözü diyorsun sen? İşte yani Kur'an'da biz peygamberler ve peygamberlere iman eden ümmetlerin tavrını görüyoruz. Peygamberin o ümmete zulmedenlere karşı olan tavrını görüyoruz. Ama bugün. Hazreti Muhammed'e iman edenlerin toplumlarına karşı, toplumlarını yönetenlerine karşı tavırları nedir?